Evet değerli arkadaşlar dördüncü haftanın birinci alıştırmasına başlıyoruz. Verilen cümlelerde tahsir uslubunun çeşidini belirterek uygun fiil takdir ediniz. Birinci şıka geçiyoruz. Burada diyor ki esseyle esseyle. Mana şu. Selden geliştiriyoruz selden sakın koru kendini şimdi buradaki esseyle nedir ki tahsir olunmuştur takdiri fiil şudur u zirukedir yani ben seni sakındırıyorum neden esseyle selden söyle ee, çeşit olarak yani ne olarak burada gelen e, tahsir Kelimenin tekrarıyla olmuştur çünkü sel sel tekrarlanmıştır. İkinci şıkaya geçiyoruz. Diyor ki: "Seli walgarke. Bana şu. Selden ve boğulmaktan korun. Takdiri fiil şudur. Bu Ben seni sakındırıyorum. Mine seli selden volgareki olmaktan şimdi buradaki uhazziruke fiili hasf olunmuş. buradaki sel aslında min veyahut da anne gelebilir cer harfleri ama bunlar hasvolunduğu için buradaki tahsiri ifade etmek için esseyle volgareki ve diğer misallerde hep mensup olarak gelmiştir ve gelecektir. Şunu da ifade edelim ki bir cümlede tahsirin var olduğunu bilmemiz bir takım belirtilerden anlaşılır. Bu belirtilerden bir tanesi de şudur ki hiçbir görünür amil yani faktör olmaksızın kelimenin mensup olarak gelmesi buradaki esse ile esse ile bu kelimeler mensup olarak gelmiştir burada tahsirin var olduğunu bizler ifade ediyor üçüncü şıka geçiyoruz üçüncü şıkta diyor ki iyyakum vel kesele mana şu aman ve aman sakın ol sizi uyarıyorum sakındırıyorum vel kesele tembellikten yani sizi tembellikten uyandırıyor uyarıyorum sakın sakın tembel olmayın buradaki tahsirin türü yani nevi Kum ile gelmiş bir devam atif harfi ile gelmiştir çünkü Kum burada e, karşısındaki çoğulla hitabet ettiği için kum zamirini almış Ayrıyeten kesele Vav atif harfini almıştır. Bunu da unutmayalım ki tahsirin geliş biçimlerinden bir tanesi de nedir ki İyya ve bir de atif harfi olan Vav. Atif harfleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Vav'dır. Ama bu tahsirde sadece Vav kullanılır. Başka atif harfleri kullanılmaz. Mesela Sümme ve harfi vesaire atıf harfleri kullanılmaz dördüncü örneğe geçiyoruz dördüncü örnekte diyor ki nâkatallâhi ve ha. mana şu mana Allah'ın emretmiş olduğu deve Allah'ın emretmiş olduğu deve ve onun su içmesinden sizleri sakındırıyorum uyarıyorum şimdi burada nâkê tallâhı gelmiş, münsüptür ve sukuyâhı yine gelmiştir buradaki tahsir turu nedir ki iyâhsız ama vav ile beraber gelmiştir, yani kısacası burada da bir tahsir vardır tahsir dediğimiz zaman her zaman fiili mukaddirdir, faili enâ müstetirdir Buradaki gelen e, birinci meful sonrasından gelen ikinci mefhullar söz konusudur. Tabii ki yani takdir manası şudur. U'haziru kum minnâ katillehi ve suqyâha Tam ibare böyle. Beşinci şıklara geçiyoruz. Al-Gadara. Mana şu. Aldatmadan sakın, sakının. Burada da tahsir iyasız vav harfsiz gelmiştir. Yani vavsız ve iyasız gelmiştir. Mana, takdiri mana e, takdiri cümle şudur. Uhazirike minel kaderi dir. Burada da nedir? Cer harfi olan min hasvolunmuştur. Fil hasvolunmuştur. El kadere mensup olarak gelişi. Burada bir tahsirin olduğunu ifade ediyor Böylece birinci alıştırmayı bitirdik İnşallah ikinci alıştırmaya başlayacağız